Ağzı belli Allah min Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi al-aleymin. Sırtı ve salam olsun size, Ebalin ve lahirin, ve ilah jami el-Mübayi ve ve ilah jami el-Ulây. Ve alhamdulillahi Rabbi Dua ile Rabbimizin ayetlerine cevap vermeye çalışıyorduk. <gülüyor> Kur'an'a imanımızı tazelemeye çalışıyorduk. İnşallah devam edeceğiz. Ve tini ve zeytun ve turi ve hazel beledil emin lekad khalakna l fi ehseni takvim Sümme redednahu istana safilin. Illelzîne âmenû ve âmelus sâlihâti felehum ecrun gayrum memnûn. Fe mâ yukezzibuke ba'du bid-dîn elaysallâhu bi İncire, incir dağına, zeytine, zeytin dağına tur Sina'ya andolsun ki, Emin Belde'ye, Mekke'ye, Medine'ye andolsun ki, biz insanı en güzel surette, en güzel kovamda yarattık. Sonra onu en aşağıya indirdik. en güzel hale, suretine bürünsün diye, çabasını, gayretini sarf edip kendisi kazansın diye. Onun için, <gülüyor> iman edip, salih amel işleyenler için, bitmesi, tükenmesi olmayan bir karşılık vardır. Neden yalanlıyorsunuz? Sizi yalanlamaya götüren şey nedir? Bunu yok saymaya götüren şey nedir? Neden kendi kendinize hüküm veriyorsunuz? Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? Evet ya Rabbi, hükmedenlerin hakimi sensin. Hükümlerin en güzelini veren sensin. Ehkemel hakimin olan sensin ya Rabbi. Bizi iman edip salih amel işleyenlerden eyle. Kendini ıslah edenlerden eyle. Başkalarının ıslahı için çaba gayret sarf edenlerden eyle. En aşağıdan en yukarıya çıkmak için çabasını gayretini sarf edenlerden eyle. En güzel surette yarattığın bizleri tekrar en güzel olmak için çaba gayret sarf ederken bize yardım et ya Rabbi. Amin. En güzel olmamız için elimizden geleni yapmaya çalışırken birbirimize de yardım etmeyi ihsan eyle ya Rabbi, ikram eyle ya Rabbi en aşağıdan, en yukarıya çıkmayı ihsan eyle ya Rabbi. En yukarı çıkmak için, en güzel olmak için, senin razı olduğun, sevdiğin gibi olmak için bize yardım et ya Rabbi. Bunun için çabamızı, gayretimizi sarf edeceğimize söz veriyoruz ya Rabbi. Bize yardım et ya Rabbi. Vahyine sarılıp, <gülüyor> kitabına Kur'an'a ipine sarılıp en yukarı çıkacağımıza söz veriyoruz ya Rabbi. Bunun için bize yardım et ya Rabbi. Sen ehkemel hakimisin ya Rabbi. <gülüyor> Fa emamın sakıltı mazinuğu, fa fi eşşetin raziye. Ve emamın kafet mazinuğu, fa emmuu pahviye. Ve ma edrake mahiye narun hamiye. Tartıları ağır gelenler raziy olacak bir hayatta olurlar. Ama kimin tartısı da hafif gelmişse. Onun da anası havyedir, yeri ateştir, cehennemdir. Evet, Havyenin ne olduğunu biliyor musun? O dehşet veren bir ateştir. Bizi tartıları ağır gelenlerden eyle ya Rabbi. Tartısının ağır gelmesi için Salih amel işleyenlerden eyle ya Rabbi. Ehsen amel işleyenlerden eyle ya Rabbi. Hayırda yarışanlardan eyle ya Rabbi. Hayır için koşanlardan eyle ya Rabbi. Bizi razı olduğun hayatı kazanmış olarak huzuruna gelenlerden eyle ya Rabbi. Tartısı hafif gelenlerden eyleme ya Rabbi. Ateş ehli olanlardan eyleme ya Rabbi. <gülüyor> bizi o dehşet veren ateşten muhafaza eyle ya Rabbi. La iqsimu bi yevmil kıyameh ve la iqsimu bin nefsil Kıyamet gününe andolsun, olsun, kendini levmeden kınayan nefse andolsun. olsun, bizi kıyamet günü huzurunda mahcup eyleme ya Rabbi, bizi kendi nefsini kınayanlardan eyle ya Rabbi, kendini levmedenlerden eyle ya Rabbi, yanlışına, kusuruna, günahına taraf olanlardan eyleme ya Rabbi, Yanlışını savunanlardan eyleme ya Rabbi, Amin. yanlışını da nefsini de anlardan eyle ya Rabbi. Rabbi ki yeme izinil, müstakar. O gün varılacak yer, istikrar kılınacak yer, Rabb'inedir. Herkes o gün Rabbinin huzurundadır. Rabbine sığınır. Yünebi'l insanı yevme izin bima qaddeme ve akhar. O gün insan hem gelmiş hem de geçmiş olan bütün yaptıklarından haberdar edilir. Ona haber verilir. Hem yapıp gönderdiklerini hem yapmayıp geride bıraktıklarını o gün insan görür, Allah onu haberdar eder. Belil insanı ala nefsihi besire Doğrusu insan nefsine karşı basiret sahibidir, bunu görüyor, buna şahittir. Velev elka meazire İsterse bütün mazeretlerini ortaya koysun, yine de o buna şahittir, bunu biliyor. Bizi mazeret üretenlerden eyleme ya Rabbi. Ben görmedim, ben anlamadım diyenlerden eyleme ya Rabbi. Elbette ki buyurduğun gibi insan kendi nefsine şahittir. Biz de kendi nefsimize, nefsimizin şirkine de, küfrüne de, günahına da, yanlışına da, mağrur oluşuna da şahidiz ya Rabbi. Bunun için istiğfar ediyoruz ya Rabbi. Tevbe ediyoruz ya Rabbi. Sana sıkınıyoruz ya Rabbi. O kıyamet günü huzura aldığında bizi pişman olanlardan eyleme ya Rabbi. Bizi saadete erenlerden eyle ya ya Rabbi. <gülüyor> Kela bel tuhibon acile ve tezeron Hayır siz peşin olanı acil olanı siz dünyayı seviyorsunuz ahiret işlerini de bırakıyorsunuz. Bizi dünyayı sevenlerden değil, ahireti sevenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ahiret işlerini bırakanlardan eyleme ya Rabbi. <gülüyor> Dünyasını ahiretine kurban edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ahireti dünyadan daha çok sevenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Ahireti için çalışanlardan eyle ya Rabbi. <gülüyor> Vücuhun yevme izin nadire ilâ rabbiha nazireh. O gün yüzler vardır, parlayacak, Rablerine nazar edecekler, Rabbinin cemalini müşahede edecekler. O gün yüzler de vardır, kararacak, anlayacak ki kendisi için belini kıran bir azap vardır. Bizi o gün yüzleri parlayan, Rab'lerine nazar eden, Rab'binin cemalini müşahede eden kullarından eyle ya Rabbi. Yüzleri kararan, azabın geldiğini anlayan kullarından eyleme ya Rabbi. Bunun için çabasını, gayretini sarf edenlerden eyle ya Rabbi. Ahireti dünyaya tercih edenlerden eyle ya Rabbi. Can köprücü kemiğine gelip dayanır. Artık bunun son ayrılık olduğunu anlar. Kimdir ona yardım edecek? Bacak bacağa dolanır. O gün sevk, gidiş sadece Rabbinedir. Fakat o ne tasdik etti ne de namazı kıldı. Bununla beraber yalanladı ve yüz çevirdi. Bizi yalanlayanlardan yüz çevirenlerden eyleme ya Rabbi. Bizi tasdik edenlerden eyle ya Rabbi. Namazı eda edenlerden eyle ya Rabbi. Dönüşün sana olduğunu bilenlerden eyle ya Rabbi. Hayatı yaşarken Huzuruna gelirken mahşup olmamak için çabasını, gayretini sarf edenlerden eyle ya Rabbi. Sen erhamen rahimisin ya Rabbi. <gülüyor> vel mursalati urfa fel asifati asfa ven nasirati neshra fel farikati ferqa fel mulkiyati zikra özren ev nuzra birbiri ardındanca gönderilen resullere andolsun ki Esdikçe esenlere yaydıkça yayanlara andolsun ki, ayırdıkça aidanlara andolsun ki, zikri bırakanlara andolsun ki, bizi. Vahyini yayanlardan eyle ya Rabbi. Onu taşıyanlardan eyle ya Rabbi. Hakkı batıldan ayranlardan eyle ya Rabbi. Zikri, imani vahyi gönüllere bırakanlardan eyle ya Rabbi. gün yalan sayanların vay haline onlara yalan saydığınız şeye yere gidin denir. evet Cehenneme gidin denilir onlara. Bizi yalan sayanlardan eyleme ya Rabbi. Tasdik etmiş gibi yapıp Hiçbir şey yapmayanlardan eyleme Ya <Gülüyor> biz insana şah damarından daha yakınız. Andolsun ki insanı biz yaratıp nefsinin ona ne veçerse verdiğini biz biliriz. Onlar her neyi işlerlerse mutlaka melekler onu kaydeder. Sağında ve solunda melekler onlarla beraberdirler. Ağzından bir söz çıkmaz ki Yanında bulunan melekler onları yazmamış olsun. Onlara ölüm meleği geldiğinde senin kaçıp durduğun şey budur. Zamanın, vaktin geldi. O gün ölürken kişinin arkadaşı olan şeytan der ki Rabbim onu ben azdırmadım. Onu ben tığyana düşürmedim. O kendisi zaten delaletteydi. Bilerek peşimden geldi. Allah buyurur ki benim huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce ikazımı yapmıştım. Sizi uyarmıştım. Benim katımda söz değiştirilmez. Her neye hükmetmişsem, her neyi vahyetmişsem hükmüm odur. Ben kullarıma zulmedici değilim. Benim kullarıma zulmetmem mümkün değildir. Evet, onları cehenneme dolduracağız. Cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cehennemde daha var mı diyecek. Mütakillere de cennet yaklaştırılacak. İşte bu size vaad olunan yerdir denecek. Bütün tevbe edip o tevbesini koruyanlar, muhafaza edenler içindir o cennetler görmediği halde Rahman olan Rabbinden karşıyet duyanlar içindir. Rabbinin büyüklüğünü bilip ona karşı edebe aykırı davranmayanlar içindir. Allah'a yönelip selim bir kalp ile gelenler içindir. Onlara bu ebedilik günüdür, selametle oraya cennete girin denir. Onlara orada her istedikleri vardır. Katımızda bir de ziyadesi vardır. <gülüyor> Allah bizi şeytana uyanlardan eylemesin. Amin. Allah'ın huzurunda şeytanla çekişenlerden eylemesin. Amin. Şeytani tanyanlardan eylesin Amin. Düşman olarak bilenlerden eylesin Allah'ın ipine vahyine sarlanlardan eylesin Allah'ın hükmünü ile verdiğine iman edenlerden eylesin Amin. Allah her neyi söylemişse mutlaka O'nun hak olduğunu Mutlaka O'nun gerçekleşeceğine iman edenlerden eylesin Amin. <gülüyor> Allah bizi Muttakilerden eylesin Tevbe edip tevbesini Muhafaza edenlerden eylesin Amin. Kalbini selamete Erenlerden eylesin Amin. Allah bizi Rahmandan haşyet duyanlardan Eylesin Allah'a yönelmiş bir kalp ile Allah'a gidenlerden eylesin Allah'ın selametle Oraya girin dediği Kullarından eylesin Amin. Allah bizi rahmetinin içine aldığı kullarından eylesin. Amin. <Gülüyor> İnsan yığın yığın mal harcadım diyor. Onun kimseyi görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Bir dil, iki dudak vermedik mi? Ona iki hidayeti vermedik mi? İki yolu göstermedik mi? Dünyanın, ahiretin yolunu göstermedik mi? Cennetle cehennemin yolunu göstermedik mi? Ama insan Sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuşu aşmak için gügüz geremedi. Sarp Yokuş nedir biliyor musun? Bir köle azat etmek, birini esaretten kurtarmak veya kıtlık gününde yemek yedirmektir akrabası olan bir yetime bakmaktır veya miskini doyurup ona ikram etmektir. Bütün bunları yaptıktan sonra iman etmektir. Birbirine sabri tavsiye etmektir. Sabri tavsiye edenlerden olmaktır ve birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar kitabını sağdan alacak olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler de onlar da kitabını soldan alacak olanlardır. Cehennemin kapıları onların üzerinde kapatılmış onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bizi nimetini görenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Bir şeyler yapmaya çalışıp çok mal harcadım diyenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Sarp yokuşu aşanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Sarp yokuşu aşarken ona göğüs gelenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Sabredenlerden eyle ya Rabbi. Amin. İnsanları hürriyetine kavuşturanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Nefsinin elinden, şeytanın elinden kurtaranlardan eyle ya Rabbi. Amin. Hürriyetini kaybetmiş olanlara yardım edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Hem varlık gününde hem yokluk gününde ikram edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Akrabalara, yetimlere yardım edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Yoksullara, hiçbir şeyi olmayanlara yardım edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Sonra iman edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Birbirine sabri, birbirine merhameti tavsiye edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Birbirine karşı sabırlı ve merhametli olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Bizi kitabını sağından verdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Bizi inkar edenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Ayetlerini yok sayanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Kendi kendine din üretenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Rabbim neyi söylemişse, Hak odur, doğru odur diyenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Bizi cehennemliklerden eyleme ya Rabbi. <gülüyor>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 Evet, Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı diye soruyor. Evet ya Rabbi. Kur'an'ında her neyi söyledinse ona iman ediyor, onu kabul ediyor. Öğüdünü, nasihatini, vazini almak için çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz ya Rabbi. Aynı zamanda ayetlerinde de öğüt vermeye çalışıyor. Çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sizin kafirleriniz o diğer kafirlerden daha mı hayırlı? Yoksa sizin için böyle ilahi bir kitap mı var? O kitapta sizin beratınız mı var? Kafir kafirdir. İster Yahudi kafiri olsun, ister Hristiyan kafiri olsun, ister ben müminim, müslümanım deyip, Hakkı hakikati örten kafirler olsun. Evet, hepsi aynıdır. Bizi onlardan eyleme Ya Rabbi. Hakkî hakikati örtenlerden eyleme Ya Rabbi. Hakkî gizleyenlerden eyleme Ya Rabbi. Hakkî hakikati senin vahyinle bulmamışken, Hakkî hakikati bulduğunu zannedenlerden eyleme Ya Rabbi. Amin. ve kuranı Zikr <gülüyor> Şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki Belin lezine keferu Fi izzetin ve şiqah O hakikati örtenler O küfredenler O kafirler Kendi kendilerine bir şeref ayrılıp Ayırıp Şerefli olduklarını zannederler. <gülüyor> Ama biz onlardan nicelerini helak ettik. Ama artık onların kurtuluşu mümkün değildi. Sadece çağrışmaları, bağırışmaları duyuluyordu. <gülüyor> Onlara işlerinden bir uyarıcı geldiğinde acayip karşıladılar. Dediler ki bu yalancı, bir zaktakar, bir sihirbazdır dediler. İlahları bir tek ilah mı yapacak? Gerçekten bu şaşıracak şey dediler. Onlardan ileri gelenler yürüyün ve ilahlarınız için sabırlı olun. Sizden istenen şey budur dediler. Bizi, izzetini, şerefini Kur'an'dan alanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Senden başka, sana kulluktan başka şeref arayanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Helak ettiğin kullarından eyleme ya Rabbi. Amin. Bir tek sana iman edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Bir tek seni ilah bilenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Seninle beraber ilah edilenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Bizi şirkten muhafaza eyle Ya Rabbi Allah bizi biliyor Biz de kendimizi biliyoruz Allah bizi görüyor Biz de kendimizi görüyoruz Sadece kendimiz değil, insan olarak, insanlık olarak hepimiz birbirimizi görüyoruz. Dünya küçülmüş vaziyettedir. Dünyanın öbür ucunda bir şey yapılsa, evet, öbür ucundakiler onu duyuyor, hatta sayılıyor. Bütün insanlığın hali ortadadır. Herkesin kendine göre bir hesap yaptığı ortadadır. Ama Allah ne buyurdu? Öyle bir azaptan sakının ki o geldiğinde bir tek zulmedenleri kapsamaz. Hepinizi birden içine alır. Onun için yapılması gereken şey nedir? Allah'ın gönderdiği peygamberler gibi yapmaya çalışmaktır. Onların izinde yürümektir. Nasıl ki onlar bütün insanların iman etmesini dert edinlilerse İman etmeleri için çabalarını, gayretlerini sarf edip fedakarlık yaptılarsa, bizim de öyle yapmamız gerekir. Ancak öyle yapanlar kurtuluşa erer. Onun için buyuruyordu, sizden işinizden Hak'a davet eden, Allah'a davet eden, imana davet eden bir cemaat bulunsun, bir topluluk bulunsun, o mutlaka vardır dedi. Her zaman o vardır dedi beziye düşen onlardan olmaya çalışmaktır. Yoksa insanlığın hali ortadadır. Allah buyuruyor diye ayet-i de ya eyyühel insan mağarre kebire rabbikel kerim ey insan seni rabbine karşı böyle mağrur eden şey nedir? Neden rabbine karşı böyle mağrur oluyorsun? Onu yok sayıyorsun. Kendi kendine hüküm veriyorsun kendi hükmünü Allah'ın hükmünün üzerinde tutuyorsun. Rabbini dinlemiyorsun ama şeytanın sana verdiği vesveseyi dinliyorsun. Allah insanların günahına göre onlara etdi, yeryüzünde canlı varlık bırakmaz diye buyurdu. Yani durumun vehametini Allah söylüyor, anlatıyor. Eğer Allah bize cennete koşun dediyse, Rabbinize firar edin dediyse, bize düşen cennete koşmaktır. Rabbimize firar etmektir. Hz. İbrahim'in söylediği gibi Allah buyuruyor. İbrahim baktı ki çevresindekiler iman etmiyor. Küfürleri açığa çıkmış. Ben Rabbime hicret ediyorum. Ben Rabbime gidiyorum dedi. Bize de düşen etrafımızdakilerin Allah'tan yüz çevirdiğini, cennete koşmak gibi bir dertlerinin olmadığını gördüğümüzde, Allah'a firar etmek gibi bir dertlerinin olmadığını gördüğümüzde yapmamız gereken şey nedir? Ben Rabbime gidiyorum demektir. Hz. İbrahim'in söylediğini söylemektir. Nasıl Rabbimize gidiyor, nasıl Rabbimize hicret ediyoruz? Hicret kaçmaktır. Kul olmak için kaçmaktır. Kulluğu yapmak için kaçmaktır. Günahtan sevaba firar ediyoruz. Küfürden, şirkten imana firar ediyoruz. Yanlıştan hayra firar ediyoruz. Zulümden haka firar ediyoruz. Güzel olmayan her ne varsa ondan güzel olana firar ediyor, koşuyoruz, koşturuyoruz. Koşmayanlar cennete varamaz, Allah koş dedi. Koşmayanlar kendi kendini kandırmıştır, son nefeste imanlarını kaybederler. Allah kime ne, neyi vermişse onunla hesaba çeker, ondan hesaba çeker. Gözü olmayana gözden hesaba çekmez. Gözü vermişse gözden hesaba çeker. Elim vermişse eliminden hesaba çeker. Gönül vermişse gönlünden hesaba çeker. Her neyi vermişse ondan hesaba çeker. Neden hesaba çeker? Kendi muradından. Yarat ne için yaratmışsa insanı ondan hesaba çeker. Vahyini indirip, peygamberini gönderip neyi söylemişse ondan hesaba çeker. Ben Kur'an'a iman ettim dediyse biri bu kitaptaki bütün ayetlere her birine tek tek ne demiştir? Kabul ediyorum, gereğini yapacağım demiştir. Allah'a söz vermiştir çünkü. Bir tanesini bile bilmezse onun gereğini yerine getiremez. Allah'a verdiği sözü vaadini yerine getiremez. Onun için her bir ayeti tek tek bilmelidir, öğrenmelidir. Öğrenmek için çabasını gayretini sarf etmelidir. Yoksa Rabbini dinlememiştir. Rabbini dinlemeyi sevmemiştir. Rabbini ciddiye almamıştır. Eğer Allah kulu huzuru alıp kulum, ben sana bir kitap gönderdim, mektup gönderdim sana. Aldın mı? Neyi öğrendin oradan? Ne söylemiştim ben sana? Söylemediği hiçbir şey yok. Nasıl nefes almamız gerektiğini bile söylemiş. Nasıl yürümemiz gerektiğini söylemiş. Nasıl konuşmamız gerektiğini söylemiş. Nasıl bakmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini söylemiş. Hiçbir şey eksik bırakmamış. Ne yaş ne kuru. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyurdu. Ama eğer biz anlamak için çaba gayret sarf etmediysek buna tenezzül etmemişiz demektir. Allah'ı dinlemeye, dinlenilmeye layık görmemişiz demektir. Bu ay, Kur'an ayı onun için Rabb'imizi dinlememiz gerekir. Allah ikram etmiş, diğer televizyonu yayındadır. Günde üç sefer hatim vardır. Bir tanesi sadece Türkçe meal, bir tanesi sadece Arapça bir cüz, bir tanesi de Türkçe, Arapça bir cüz. Her gün üç cüz Kur'an okunuyor orada. Üç cüz. Biri sadece Türkçe meal, biri sadece Arapça, biri de Türkçe, Arapça. Zaten bu bir televizyon değil. Bu bir medrese. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Bakın o yayın akışına. Zaten bunu hemen anlarız. Derdimiz, gönülleri Allah'a döndürmektir. Evlerimizi kıblegah edinmektir. İş yerimizi kıblegah edinmektir. Birileri Allah'tan, Allah'ın keramından, Allah'ın sohbetinden eğer rahatsız oluyorsa onda hayır yoktur. Onda hayır olmaz. Ebedi bir hayat bizi bekliyor. Ya bu kısacık bir günlük hayata fani olan, geçici olan hayata tenezzül ederiz ki, evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnsan, insan oluyor malım malım der. Onun malı sadece yediği, içtiği, giydiği. Bir de ahirete gönderdiğidir. Gerisini kendisi ölür, mali insanlara kalır. Çünkü ona ait değildir. Ona emaneten teslim edilmiş. Onunla ahiretini kazansın diye ona teslim edilmiş. Yediyi, içtiği yediği onun olmuş. Gerisi ahirete gönderdiği ona aittir. Gerisi insanlara kalır. Kendisi ölür, insanlara kalır. Şimdiye kadar gelenler yediler, içtiler, ahirete gönderdiler. Gerisini burada bırakıp gittiler. Kim onlara ait değil. İnsanın kendi kendini kandırıp fani olana ebedi muamelesi yapması akıl işi değildir, iman işi değildir. Evet. Bütün sorun iman sorunudur. Allah'a iman etme sorunudur ahirete iman etme sorumludur. Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine iman etme sorumludur. Meleklere iman etme sorumludur. İmanımızı kuvvetlendirmeye çalışmamız gerekir, artırmaya çalışmamız gerekir. O da evet neydiydi? Allah ayet-i kerimede öyle buydurdu. Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler. Allah'ın ayetlerini okuyup veya dinleyip imanımızı arttırmaya çalışmamız gerekir. İmandan daha kıymetli, daha değerli bir şey yoktur. İnsan iman ile kıymet kazanır, değer kazanır, iman ile Allah'a yakın olur, Allah'a yaklaşır, Allah'a Sevgili olur Allah'ın sevgisini kazanır Ebedi hayatını kazanır iman ile güzelleşir Resulullah Efendimiz'in Aklakına bürünür Allah'ın isimlerine bürünür Allah'ın isimleri tecelli eder İmanı artırmak için de Allah'ın ayetlerini Dinleyip okuyup Üzerinde tefekkür etmeye çalışmamız Gerekir İnşallah hep beraber böyle yapacağız Allah mutlaka her birimizi huzura alır alacak ya kendi dönüşümüzle döndüğümüzde irademizle ona dönüp vasıl olduğumuzda huzuruna varmış oluyoruz ya da irademizin dışında öldüğümüzde bizi huzura alır dönüş nedir buyurdu biri öldüğünde varacağı yer Allah'ın huzurudur buyurdu huzura vardığında da Allah'ın ona söylediği nedir Andolsun ki seni ilk yarattığım günkü gibi tek başına huzuruma geldin. Şimdi bir ben varım bir de sen deyip onu hesaba çeker. Nasıl hesaba çekiyordu? Bütün nimetlerini bir bir sayar sonra buna karşılık sen ne yaptın diye sorar. Nimet deyince öyle sadece onu dünyalık olarak anlamak müminin hali değildir müminin bakışı değildir Allah onu kendi nurundan yaratmış zatıyla sıfatıyla tecelli ettim seni yarattım buyurur sana kendimden hayat verdim kendimden sana güzellikler verdim el esmaul husnami verdim sana bir dünya hayatı hazırladım bana abdolasın diye güzel yapasın diye sana vahyedip bunu söyledim. Sana peygamber gönderdim, kitap gönderdim. Bunun böyle olduğunu söyledim sana. Neye ne kadar kıymette yer vermen gerektiğini sana öğrettim. Sana vahyettim. Neyi ne kadar sevmen gerektiğini sana öğrettim. Kendine karşı, insanlara karşı, varlığa karşı nasıl bir muamelede bulunman gerektiğini anlattım. Bir bir anlattım hepsini. Bana karşı nasıl bir abd olman gerektiğini anlattım. Hazreti insan olasın diye ne yapman gerektiğini sana öğrettim. Bunun için sana imkanlar tanıdım. İsimlerim üzerinde tecelli etsin diye sana imkan tanıdım. Ne bürdü kul her defasında evet ya Rabbi der. Son soruyu Allah soruyor. Buna karşılık sen ne yaptın anlat bakalım. Evet. Bakacağız şimdi biz ne yapıyoruz, biz ne yaptık? Buna karşılık biz ne yaptık? İnsanlık olarak ne yaptığımız ortadadır. Ne yaptığımızı herkes biliyor. Yani insanların ne yaptığını herkes biliyor. Herkesin ayrı bir derdi vardır. Allah'tan başka her türlü dertleri vardır. Birileri İnsanlığa hakim olmaya çalışıyor. Birileri bir tek kendini insan zannediyor. Gerisini ezmek için elinden geleni yapıyor. Birileri bizim ırkımız diyor. Birileri bizim devletimiz diyor. Her biri kendine göre bir havada dünyaya sahip çıkmaya, dünyayı partillemeye çalışıyorlar. Şeytanın iblisin peşine vermişler. Müslüman olmayanlar Müslümanları insanlardan saymıyorlar zaten. Bin tane Müslüman olsa ölse önemli değildir. Ama bir tane Yahudi, bir tane Hristiyan ölse kıyamet kopar. Büyük zulüm oldular. Bir kişi orada ölmüş der. Ama binlerce Müslüman olur ölür. Sanki karınca ölmüş gibi fark etmiyor onlar için. Çünkü Müslümanı insan olarak görmüyor, göremiyor. İnsanlığın halidir bu. Yahudilerin, Hristiyanların, evet, Müslüman olmayanların, münafıkların, daha doğrusu toptan müşriklerin halidir bu. Allah'a iman etmedikleri için insanları Allah'ın kuli olarak görmüyorlar. İnsanı ne olarak görüyorlar? İnsanları düşünen hayvan olarak görüyorlar. Düşünen hayvan. En çok onlar düşündüğü için en kamil hayvan da onlardır. Diğer insanlara da öyle bakıyorlar. Düşünen hayvanlar. Rabbini bilmeyenler böyledir. Allah'a iman etmeyenler kendine düşünen hayvan olarak bakıyor. Diğerlerine de düşünemeyen hayvan. İyice düşünemeyen. Geri kalmış toplum, üçüncü dünya ülkeleri der. Kendine göre böyle isim de veriyorlar. İnsanlığın halidir bu. Allah insanı ne için yaratmış? Evet. Biz ne yapıyoruz? Yani insanlık olarak bak ne haldeyiz? Nasılsınız? Müminüm, Müslümanım diyenler birbirini öldürüyor. O ona sen şucüsün diyor. Öteki birisi sen Alevi'sin diyor. Öteki sen Sünni'sin diyor. Öteki yok sen Şii'sin diyor. Öteki sen Caferi'sin diyor. Böyle saçma sapan tabi isimlerle mümin olmaktan çıkarıyor. Kardeş olmaktan çıkarıyor. Sen nasıl müminsin? Sen nasıl Müslümansın böyle? Bir bakıyorsun o onun camisine bomba atıyor. Öteki, ötekinin camisine bomba atıyor. Niye yaptınız? Allah için diyor. Allah için. Sizin bu kendisi için yaptığınız Allah değildir. Bu sizin putunuzdur. Siz iman etmemişsiniz. İman bu değildir. Öteki diyor ben şeriatı getireceğim. Burada memleket kuracağım. Bakıyorsun Müslümanları, müminleri, insanları katlediyor. Allah sana böyle mi yaptı dedi? Kim sana bu vazifeyi vermiş böyle? Hep beraber seyirci olacağız, göreceğiz. Onları kullananlar, onları kullanır. Sonra sizin işiniz bitti, siz vazifenizi yaptınız, kenara çekilin der. Hiç onlardan eser bile görülmeyebilir. Bir gün. Şeytanın, iblisin büyük projeleri var insan üzerinde. Cehenneme göndermek için gerekeni yapıyor. Eğer gereken yapılmazsa bir gün buraya Yahudilerin, Hristiyanların hakim olduğunu görebiliriz ya da çocuklarımız, sorularımız görebilir. Gereken yapılmazsa. Hesap büyük. İblisin hesabı büyük yani. Tabii ki bunu yaparken insanları kullanıyor. Kullanırken böyle bir şeyleri süsleyip öyle kullanıyor. Allah ayet-i kerimede buyuruyor, eğer iman etmişseniz, eğer mü'minseniz, üstün sizsiniz. Siz kesinlikle üstünsünüz. Galipsizsiniz. Eğer iman etmişseniz, iman etmediğimiz için ne galip oluyoruz, ne de üstünüzüz. biziz. Görüyoruz, hep ezilenler, öldürülenler, zulüm görenler, haksızlık görenler, yerlenler, hep ben mü'minim diyenlerdir. Sorun var imanımızda sorun var. Ama yapılacak, yapılabilecek bir şey yok demek doğru değildir. Mesela bir tane örnek vereyim. Biz buraya geldiğimizde, Dervaklı geldiğimizde şöyle tek başımızdaydık. Şimdi binlerce var. Bir kişi. On binlerce var. Onun için bir kişi bir şey yapamaz demek doğru değildir. Bir mümin imanıyla ayakta durduğunda Allah yolunda yürüdüğünde o binler olur. Binlerce olur. Bir mümin. imani iman doğurur. İmanından iman tecelli eder. İmanından mümin tecelli eder. Yeter ki mümin olsun yeter ki samimi olsun ciddi olsun ama elimizden bir şey gelmiyor biz işte mazlumuz dediğimizde Allah bize ne cevap veriyor Resullerimiz meleklerimiz onların ruhlarını aldığında onlara derler ki siz bu ne halinizdir sizin sözde siz müminisiniz bu ne halinizdir onlar derler ki biz mazlumuz Zulme uğradık gücümüz yetmedi. Kulluk yapmaya gücümüz yetmedi. Mazlum korumundayız. Melekler onlarla der, derler ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niye hicret etmediniz? Nerede kulluğunu yapabildin oraya gitseydin? Nerede İslam'ı yaşayabiliyordunsa Allah'a davet edebiliyordunsa oraya gitseydin Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niye buradaki bu zulme böyle boyun büktü? Eğer gerekeni yapamıyorsa evet, Kaybettiler Böyle yapanlar kaybettiler Müminin ayakta durması lazım Yürümesi gerekir Öyle ki düşenlerin Ona tutunması gerekir Hep beraber Allah yolunda Yürümeleri, koşmaları gerekir Söylüyoruz arada bir Bir şey yapmayanlar Konuşanlar bir şey yapmayanlardır. Konuşmak yerine icraat gerekiyor. Amel gerekiyor. Salih amel gerekiyor. Çabamızı, gayretimizi sarf etmemiz gerekiyor yani. Yoksa ezilmeye, yani şeytana ezilmeye, iblise ezilmeye mahkum oluruz. O bizi ezer. Ya iblisi arkadaşlarıyla beraber Kovmamız gerekir. Burayı terk etmemiz gerekir. Burada sana ekmek yok dememiz gerekir. Kendine başka kapıya bak dememiz gerekir. Bununla beraber insan kardeşimize mutlaka iblise, şeytana karşı ona yardım etmemiz gerekir. Kardeşimize destek olmamız gerekir. Eğer birbirimize düşersek, birbirimizi eleştirir, çekiştirir, yeder, kusur ararsak birbirimize nasıl yardım edebiliriz Allah veylün likulli hümezetil buyurdu. Veyl olsun. Yeri cehennem olsun. Yazıklar olsun. Yeri cehennem olsun. İnsanları yüzüne karşı eleştirip çekiştirenlere, arkasından eleştirip çekiştirenlere dedi. İki kelime. Evet, müminlerin bu tuzağa, şeytanın bu bu tuzağına düşmemesi gerektiğini söylüyor. Eğer böyle yaparsanız, size yazıklar olsun, yazıklar olsun ki sen insansın, dedi. Ama onu zevkle, muhabbetle ben müminim diyenler, hatta ben veliyim diyenler yapıyor bakıyorsun. Sizin başka işiniz yok mu ya? Siz böyle mi ibadet yapıyorsunuz? Siz bunu yaparken bu ibadeti şeytana yapıyorsunuz. Eğer bu ibadetse bu şeytana yapılan ibadettir. Şeytanın en çok sevindiği şeydir. Yazık. Gerçekten öyle well olsun. Allah söylüyor. öyle well olsun. Yazıklar olsun. Oysaki insana düşen iyilik yapmaktır, iyiliğe davet etmektir. Eğer biri farkında olmadan yanında kardeşini eleştirir, çekiştirirse kardeşinin hakkını savurmaktır, Kardeşinin şerefini korumaktır. Birileri şerefini yere düşürmeye çalışıyor, mümin olarak kardeşinin şerefini koruman gerekir. Sen de ona katılıp, onu yerde süründürüp ayak altına alırsan, sen nasıl mümin kardeşi olmuşsun? Arkasından çekiştiriyor, Allah'a ters düşüyorsun. Allah sana vevd olsun, yazıklar olsun sana dedi. Allah bunu yapma dedi. Bu ölmüş kardeşinin etini yemektir dedi. Ama sen bunu yaparken ibadet olarak yapıyorsun. Ben diyor doğruyu söylüyorum. Hadi bakalım. Nasıl imandır? Nerede iman? Nerede Allah'ın kitabına iman? Nerede ayetlere iman? İman olmaz mı öyle İman aşk işidir Aşk muhabbet işidir Allah'ı sevme işidir iman. Allah'ı seven Allah'ın nazarıyla nazar edendir Allah ile bakandır Allah ile bakarsa Bir tek kendini görür Bir de Rabbini görür Kul olması gerektiğini bilir Titrer Yerisi onun için bir imtihan sebebi kazanma imkanı ya da kaybetme sebebidir kul olamadığımız için birbirimizle uğraşıyoruz kul olsak Allah ile meşgul olacağız Allah ile meşgul olamayanlar birbiriyle meşgul olur eğer birileri birileriyle meşgulsa bilelim ki Allah'ı unutmuştur Allah ile meşgul olamıyor derdi Allah'ın rızası değil Derdi başka bir şeydir. Başka bir şeyin peşindedir o. Her neyin peşindeyse o onun puti olmuştur. Onu Allah'ın yerine koymuştur. Allah bizi kendi rızasının peşinden koşanlardan eylesin. Kendisini unutanlardan eylemesin. Bir gün mutlaka Allah'ın huzuruna çıkıp Hesap vereceğini bilenlerden eylesin. Amin. Hayatını yaşarken bu hesapta olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi birbirini çekiştirenlerden eylemesin. Amin. Birbirine sıkıntı verenlerden eylemesin. Amin. Birbirinin şerefini yere atanlardan eylemesin. Amin. Birbirine zulmedenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi iman edenlerden eylesin. Hakkı tavsiye edenlerden eylesin savvrı tavsiye edenlerden eylesin merhameti rahmeti tavsiye edenlerden eylesin Allah bizi birbirine ikram edenlerden eylesin birbirine imani ikram edenlerden eylesin hikmeti ikram edenlerden eylesin vahhi ikram edenlerden eylesin Kari ikram edenlerden eylesin nimetleri ikram edenlerden eylesin nimetli nimetleri paylaşanlardan eylesin ve Kendisine Allah'ın rızık olarak verdiğini infak edenlerden eylesin. Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'a firar edenlerden eylesin. Amin. Cennete koşanlardan eylesin. Amin. Hayırda yarışanlardan eylesin. Amin. Derdi Allah'ın rızası olan kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.